Bismillahirrahmanirrahim İnnelhamdülillah Nahmeduhu Nesta'inuhu Nesta'guffiruhu Ve na'udhu billahi min şururi Anfusina Ve min seyyi'ati a'malina Man yehtihillahu Fala muzillalah Ve man yudlil Fala hadialah Ve ashadu an la ilaha illallah Vahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مختثاتها وكل مختثة بدع وكل بدع ظلالة وكل ظلالة في النار أعذنا الله وإياكم minennari bu sohbetimizin başlı mevzusu program cetvelinde gördüğünüz gibi bizim sair cemaatlerle sosyal yani içtimai ilişkilerimiz nasıl olmalı diye bir başlık var bu ifadenin İticiliğine binaen yani kendimizi başkalarından farklı, başkalarını gayrımız görme gibi bir itme ifade içerdiği için ben bu başlığı İslam dairesindeki Müslümanlarla ictimai ilişkilerimiz dedim. Yani sosyal ilişkilerimiz. İslam dairesindeki ifadeyi hasreten kullandım bunu kullanma sebebim şu Allahu Azze ve Celle'nin lütfedip bize ihsan ettiği sahih akideyi doğru menhece sairlerimizin üzerinde bir üstünlük onlara hava atma vesilesi onları küçümseme gibi bir şeyde kullanmamamız içindir Allah bize lütfettiyse gelecek ileride bu onun bir ihsanı lütfu bizden şükretmek gerekir. Bunu başkalarına farklılık olarak hava atma şeklinde sergileyemeyiz. Bilakis onlara baktığımızda biz de onlar gibiydik bir zamanlar. Ve Rabbimiz bize lütfetti demek gerekir. Onların da bu nimete kavuşmaları için Rabbimizden bizi sebep kılmasını istemeliyiz. Nasıl birilerini bize sebep kılarak hidayet buyurmuş ise bizi de başkaları için sebep kılabilir. Onların hidayetine vesile olma nimetine mazhar olma küçümsenecek bir şey değildir binaller biz bazı niteliklerimizi dile getirerek ehli sünnet adı altında bununla başkalarını sahip olmadıklar olmadıklarından dolayı tenkit edersek aynı hataya bizim düşmememiz gerekir. Biz hele bu ortamda muvasalatın ve muhaberatın yani ulaşımın ve iletişimin artık zirvede olduğu bir zamanda geçmişte bundan 50 sene önceki malzemeler bu denli kullanılmıyor artık. Geçerliliğini kaybetmiştir. Kur'an, sünnet hiçbir zaman geçerliliğini kaybetmeyen asıl kaynaktır. Sadece Kur'an'ın tanımını iyi yapıp onu kısır tanım içerisinde ele alıp bazı derslerde duymuşsunuzdur. Geçmişte valize, aspirin, gripin gibi şeyleri doldurarak parklarda, bahçelerde, çarşılarda her derde deva diye satarlardı. Başı dağrısı, ayağı dağrısı aspirin derlerdi. Kur'an'ın tanımını bu denli kısır yapma, yani her derde deva, aspirin tipinde algılama, çok büyük yanlış olur. Kur'an, her derde deva aspirin değil, her derdin devasının bulunduğu bir eczanedir. Binaenaleyh, hangi asırda olursak olalım, hangi terakki ortamında bulunursak bulunalım, Kur'an'ın mutlak o asra, dönük, hastalıkların hepsinin devası vardır. Sadece biz o eczaneyi tanıyalım oradaki ilaçların terkibini iyi yapalım. Hangi hastalık için hangi unsurların gerekli olduğunu bilelim ve bunu doğru dürüst kullanalım. Artık eskisi gibi bu ifadeyi daha rahat anlayacaksınız kendimizi toplumdan soyutlama, tecrid etme, yani marjinal bir grup oluşturma şeklinde bir heves duygu bitmiştir artık. Toplumdan isteseniz de kendinizi tecrid edemiyorsunuz. Ne gariptir ki bazen insanlar kendilerini dini boyutta tecrid eder, soyutlarken, ticaretle uğraşıyor, herkesin muhatabı veriyor. Neden? Ondan para kazanacak. Ticarette herkeste ilişkinin iyi gitmesi gerektiğini anlayan kafa, herhalde Allah'ın dinini birilerine aktarmak için ilişkilerin İslam'ın lehine devam etmesinin gerekliliğini anlayamıyor mu sanki? İstesek bile marjinal kalma, toplumdan tecrid edilme mümkün değil artık. İsteseniz de istemeseniz de bu kazanın içindesiniz ve beraberce kaynıyorsunuz. Toplumun belasına sebebiyetliğiniz bile geçmişe nispeten daha süratli oldu. Yani ben İstanbul'da ikamet ediyorsam binaenaleyh Türkiye'de ikamet ediyorsam o toplum içerisindeki vuku bulan bütün münkerde benim bir sebebiyetliğim mevzu bahistir. En azından gördüğüm münkere mani olmamakla insanlara marufu anlatmak için zemin aramamakta sukut etmekte bir sebebiyetliğim vardır. Ve bunun hesabı sorulacak. Eğer o toplum Allah'ın dinine o ters düşmekle bir musibeti belayı hak etmişlerse mutlak o bela beni de içine alacaktır. Mutlak o bela beni de içine alacaktır. Artık bu denli hastalıkların rahatsızlıkların teşhisini genel ifadelerle ele almamız gerekiyor. Toplumun tümünü ve tümünün müptela olduğu hastalığı genel ifadeler kullanarak yani bu toplumun tevhitte, tevhidin altyapısını oluşturan imanda derin yaralar halinde arızaları vardır. O zaman her oturduğumuz mecliste her karşılaştığımız insanla kadın, erkek, çoluk, çocuk, büyük ayırt etmeden herkese neyle hitap edeceğimizi, neye onlara muhatap edineceğimizi artık biliyoruz. Yani insanoğlunun yaratılış gayesi olan Allah'a kulluk bu gündeme oturtulmalıdır. Bence içtimai, sosyal ilişkilerimizle bu toplumun neresindeyiz diye araştıracağımız yerde toplumun içtimai sosyal yapısını oluşturacak her şey bizde var bu toplumun yapısını değiştirmemiz gerekiyor bu toplumu birbirine istinat duvarı gibi tutan yaratılış gayesidir İstisnasız herkesin sorumlu olduğu Yaradılış gayemiz olan kulluktur. Binaenaleyh toplumun her tabakasındaki insanı dilini bildiğimiz bilmediğimiz topluluklar her halükarda onlara ulaşmanın bir yolu ve bütün bunları bir daire çizerek onun için bu mevzu başlığı olarak attığımız altında baplar halindeki ilk başlık İslam dairesi. İslam dairesinin içinde düşünerek herkese müştereklikleri artık ana hatlardan asgarilikte arama zorundayız. Ana hatların asgariliğinde yani minimumluğunda arayacağız. Allah'a inanmak bir yaratıcının varlığını kabul etme bir müşterek değerdir. Resule inanma bir müşterek değerdir. Allah'ın kitabına inanma müşterek bir değerdir. Resulün sünnetine inanma müşterek bir değerdir. Asıl olarak bu 4 esası kabul edip inandığını söyleyen herkes bu dairenin içinde telakki edilmelidir bütün hata ve kusurlarına rağmen neden bence aslın ele alınıp müşterek değerleri tespit ede ede yani otokontrol mekanizmasına bağlıyorsunuz nerede bir sorun varsa dişli orada takılıyor o, toplu, o sorun herkeste aynen var olan mı bu toplumun belli başlı kesimlerinde olan sorunlar mıdır? Bunu tedavi ederek hastalığı teşhis edip tedavi ederek ilerlemeye doğru gidiyorsunuz. Herkesi İslam dairesinde görme tenkit ettiğimiz gruplaşmayı hızıplaşmanın önüne geçmedir. Çünkü tenkit ettiğimiz gruplaşmanın tenkidiyle uğraşırken aynı anda kendimizi de bir gruplaşmaya doğru itmiş olabiliriz. O zaman İslam dairesini çizeceğiz. Her düşüncedeki farklı görüş, kanat sahibi ama şu dört esası kabul etmiş bu müşterek değerlere sahip insanları bu dairenin içinde görüyoruz. Çünkü bu dört esası kabul ettikten sonra arızalar bunları algılamada ne kadar doğru ve yanlış algılıyoruz sonra bunları uygulamada ne kadar doğru anladığımızın ne kadar doğru uygulanmaya konduğunu sorgulamak gerekir değil mi? Aynı ölçüde bizim de ölçülmemiz gerekir. Onun içindir ki geçmiş ümmetlerden bu fırkalaşma olayını anlatırken Rum suresindeki ayet-i kerimede اَلَّذ۪ينَ فَرَّقُوا د۪ينَهُمْ وَكَانُوا شَيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِعُونَ O dinlerini parçalayıp grup grup ayrılanlar hepsi bir bölük olmuş bu grupların hepsi de kendi kanaatiyle en doğru olan olduğunu düşünüyor. Ve bununla mesut, halinden hoşnut, kendisinin doğru yol, hak üzere olduğunu iddia ediyor. Doğru budur diyor. Biz bu ayetin şu kısmıyla ilgileneceğiz. Dinlerini Ayrılanlar, bölük bölük bölenler, hepsi bir grup taife olmuş ve her taife de kendi elindekinin doğru olduğunu iddia ediyor. Bununla mesurur, huzurlu. Türkçe aktarımı ile bile bize ilk anlattığı şey ne olur? Doğru yolda olduğunu söylemek iddia dan öte gitmiyor. Yani bir insan kendisinin doğru yolda olduğunu söylememelidir. Bu ifadeyi yaygınlaştırıp genelleştirmemelidir. Çünkü kendisinin doğru olduğunu söyleyen, başkasının doğru olmadığını söyler. Yani aynı anda başkasını grupçulukla itham ediyor, kendisi bir grup oluşturuyor. O zaman bu ifadeden alınması gereken şey, nedir? Doğru yolda olduğunu ispat etmelidir herkes doğru yolda olduğunu ispat etmelidir iddia değil doğru yolda olduğunu söylemeyecek doğru yolda olduğunu ispat etme zorundadır bunu da şu ifadeyle herkes söylediği sözün işlediği işin önce delilini delille beraber nasıl hareket etmesi gerektiğini bilmelidir. Her ne kadar ifade şekliyle bunu kelli insanların ancak yapabileceğini düşünsek dahil değil. Herkes bunu yapabilir. Herkes yapabilir derken aynı imkanlara sahip olarak değil tabi. Aynı kolaylıkla da değil. Siz bunu birisinin vasıtasıyla ona ulaşıma imkanına sahip olabilirsiniz. Birisi sizden daha bir kısa yolla ona ulaşabilir. Ama herkesin ister dolaylı, ister doğrudan doğruya ulaşmak istediği şeye mutlak ulaşması gerekir. Yani hedefinin bu olması gerekiyor. Bir daire çizerek umuman Allah'a, kitabına, Resul'e sünnete inandığını söyleyen insanları bu dairenin içinde görme şu değil herkesin hatasına göz yummalıyız diye bir anlam oluşturmuyor. Bu anlaşıldı mı? Yani maşallah herkesi bu dairenin içine soktun. İyi işte. Herkes bu dairenin içindeyse kurtulmuşlardır gibi bir anlam çıkarmanın lüzumu yok biz neden herkesi bu dairenin içinde görüyoruz önce görmemiz gerektiğini söylüyoruz birisi ben Allah'a inanıyorum onun kitabına inanıyorum dediğinde sizin de aynı şeylere inanmanız bir müştereklik oluşturmuyor mu bazen dünyanın bir ucunda da olsanız aynı memleketten, beldeden, köyden olmanız aynı dağın etrafını, içini, dışını bilen birisiyle oturmanız size en azından sohbette bir müştereklik aynı şeyden konuşma imkanı verir. Eğer bir ikinci kişi bizimle beraber Allah'ın kitabına inandığını söylüyorsa Resulüne inanıyorsa sünnete inanıyorsa Ha, konuşacağımız malzeme ikimizin de müşterek değeri o zaman ondan konuşmasını bilmeliyiz bu ne anlama gelir onunla beraber bunu okumalıyız onunla beraber bunu öğrenmeliyiz neden onu okutmaya çalışmalıyız onu öğretmeye çalışmalıyız demedim. Çünkü müşterek değerlerde bir ittifakımız varsa hemen onu eğitme, ona öğretme gibi bir tavır takınırsak şu anki ortamda bu iticidir. Ama beraber okuyalım dediğinizde Beraber okuduğunuzda, beraber öğrenmeye çalıştığınızda burada müşterekliği biraz daha fazlaca pekiştiriyorsunuz. Burada hatalar teker teker artık önce itikadi boyutta. Tevhid dersleri verme alışmış, muhtar bir şekilde her hafta 15 günde bir tevhid dersleri yapan arkadaşlar otursunlar şöyle bir düşünsünler kendi dilimizde bu dersler tertibi içerisinde tevhidi anlatma gösterdiğimiz gayrette çabayı şöyle bir düşünün sonra elimizde mealen sahip olduğumuz en iyi tercümeyi alın biz o insana hangisi olursa olsun bu kitabı eline versek bazı yanlış aktarımlarını da varsayımla hareket edersek ki var inanın şu bizim anlattıklarımızı kişi Kur'an'ı öğrenmeyi yakalasın teker teker en azından soru şeklinde onlara çarpacaktır Ne olacak bu sefer? Allah'ın kitabının, vahyin insanlara doğru yolu gösterme kılavuzluluğu kendisini gösterecek. Kim olursa olsun o kitabı kendi diline aktarıldığı şekliyle velev bazı hatalarla da olsa okuma başlasa bazı şeyler artık çarpa çarpa gelecek onu uyandıracak ya ben şimdiye kadar bunun böyle olduğunu düşünüyordum Kur'an'ı başından sonuna kadar açın hangi tevhidi sorunu biz bu insanlara aktarmak istiyorsak orada onu basit anlaşılır herkesin idrakine müsait ifadeler içerdiğini görürsünüz göreceksiniz bizim muallimliğimiz yani öğretmenliğimiz illa öğretmen havasına girerek uygulanması gerekmez ki bu ifadeyi anladınız mı? Bizim birlerine hakkı öğretmemiz ona hakkı ulaştırmamız illa muallimlik, öğretmenlik havasına girerek olması gerekmez ki çünkü o havaya girdiğinizde sen muallim havasıyla girersen o kendisini talebe hissedecek. Ve bu sefer kendisinin küçümsendiğini düşünecek. Bazen bırak avamda bunu gözlemeye çalışma, kelli belli gördüğümüz insanlar arasında bile bu var. O kim ki bana bir şey öğretecek? Düşünebiliyor musunuz şimdi? Birilerinin birilerine bir şey öğretmesi bir dışlanmışlık hissettiriyor. Küçümsenmişlik hissettiriyor. Veyahut kendisini aşağılık duygusuna atıyor. Halbuki öğrenme kimden olursa olsun öğreteni illa muallimlik havasında görmeyi de gerektirmez. Şimdi talebeye döndük. Bana hakkı ulaştıran birisinin hangi havada olduğu hiç önemli değildir. O anlatmak istediği doğru mu? Bir yanlışın düzeltilmesi için sarf edilen bir gayret mi? Onu hangi havada verirse versin? Şöyle düşünün. Allah Resulü diyor ki, siz tam ateşin kenarındasınız. Düşmek üzeresiniz. Düşmeyesiniz diye ben sizin eteğinizden tutuyorum. Siz de benim elime vuruyorsunuz yüzme bilmeyip suya düşen birisini havalı birisi el uzatarak ip atarak bir odun uzatarak onu oradan kurtarmaya çalışsa kurtarıcı havasında madem ki kurtarıyor kurtarıcı havasında siz gurur meselesi yapar onun uzattığı ipi ipe yapışmaz mısınız onun uzattığı sopayı tutmaz mısınız evet o zaman muallim olduğunu hisseden birilerine bir şeyler öğretmeyi düşünen muallimlik kafasından çıkmalıdır hakkı öğrenmek isteyen de karşıdaki hangi havada gelirse gelsin o kendisine sunulan bir değerdir onu o elden almasını bilmelidir o zaman muallim vermesini öğretmesini talebede almasını yakalaması gerekiyor neden dedik Önce Müslümanların tevhid ehlinin sahir Müslümanlarla sosyal ilişkilerinden önce bu ilişkileri gündeme getirecek insanın bu konumda nerede olduğunu bilmesidir. Bence bu altyapıyı oluşturmadan hemen başkalarıyla ilişkileri dengeleme, Bence biraz zıplama anlamında. Hem de zorlanarak zıplama anlamı taşır. Biz bütün Allah'a, Resul, Allah kitabı, resulüne, sünnete inandığını söyleyen insanları bu dairenin içinde görebilir miyiz önce? Bu görmeyi normal eğitim sistemimize göre. Ha hoca herkesi bu dairenin içinde gördü. ...herkesi kurtulan olarak telakki etti... ...böyle mi anlaşılır... ...bu bir yaklaşım süreci mi... İnsanlara tebliği... ...hakkı ulaştırabilmenin... ...vesilelerini arama mı... ...bir yaratıcının varlığına inananla... ...inanmayanı... ...aynı seviyede tutar mısınız... ...birisine bir yaratıcının varlığını ispat etme etmeye çalışacaktınız ama birisi o yaratıcının gücün varlığına inanıyor onu bir ileri merhaleye taşıyarak o yaratıcının bizden isteklerini gündeme getiririz değil mi o yaratıcı bizi kendisine kulluk etmek için yaratmış desek arkasından bu istediği kulluk ne bunu soruştururuz buralarda ihtilaf doğar mı her ne kadar bazı pürüzler gösterse bile kendisi, kendine bunu öğrenmeye çalışma beraberce öğrenmeye çalışma çıkabilecek sorunun yani yüzde yüzlük sorunun yüzde kırkını azaltacaktır. Çünkü beraberce okuma. Allah Resulüne bakıyorsunuz bir muallim iyi bir eğitici eğiticilik niteliklerini sıfatlarını kendisinde cem etmiş birisi her halükarda birilerine bir şeyler veriyor birileri ondan onu rahatlıkla alıyor hiç büyük senmiyor havalara girmiyor ve herkes ondan bir şeyler öğrenmek için imreniyor yani özeniyor onun yanına gidiyor Burada bu dairenin içinde görme önce içtimai yapımızın, sosyal yapımızın bu insanlarla ilişkilerde nerede olduğu ve karşılaştığı her insanla takınması gerektiği bir tavrı takınacaktır. En basiti şöyle diyeyim, bir çocukla karşılaştığınızı düşünün, ona bir şeyler verebileceğinizi bir büyükle karşılaştığınızı düşünün ona bir şeyler verebileceğinizi bilmelisiniz kültürlü olduğu görünen birisine daha rahat verebileceğinizi eğitim cimnastiği olmayan birisine biraz zorlanacağınızı düşünürsünüz yani muhatap olarak seçtiğiniz her kişinin bu kadın erkek de olabilir bir kadına hitap şeklinizle erkeğe hitap şekli değişmelidir Bunları yakınlıklarına göre Ananız olur, babanız olur Eşiniz olur, çocuğunuz olur yanındaki komşunuz olur Akrabanız olur Yanı başındaki komşunuza Bu hakkı ulaştırmadaki Vesile nedir? Komşuluk Sen o ana kadar Komşuluk hukukunda ne yaptın? Değil mi? Onu kapının önünde görür görmez ne anlatacaksın ki onun altyapısını oluşturmadıysan Allah Resulü Bukhari'deki geçen geçen hadis-i şerifte hasta yatakta olan Yahudi bir komşusunun çocuğunu ziyarete gidiyor düşünemeyen kafalar Allah Yahudi ve Hristiyanları dost edilmekten men etti diyor Allah Resulü'nün yaptığı hiçbir dostluk emaresi Hastalandığında ziyaretine gitme. Bu önce komşu. Komşunun kimliği yok. Müslüman da olabilir, akraban da olabilir, olmaya da bilir. Ama komşu. O insanın senin üzerinde komşu olarak bir hakkı var. Bu nedir? Hastalandığında, kapısını çaldığınızda, nasılsınız, iyi misiniz, bir ihtiyacınız var mı diye sorduğunuzda, ha işte bunu, ona hakkı anlatmada vesile olarak kullanabilirsiniz ne yapıyor delikanlıya la ilahe illallah de selamete er diyor çocuk babasına bakıyor babası da diyor ki Ebu'l Kasım'ın dediğini yap diyor hiçbir Yahudi mümkün değildir ki çocuğuna Muhammed'e inan onun dediğini yap demez Ha, inanmasa da önemli değildi çocuk Allah Resulü görevini yapmıştı en yakın olan komşusuna komşuluk vazifesini yerine getirip hastalığında onu ziyaret ediyor delikanlı la ilahe illallah diyor kelime-i tevhidi telaffuz ediyor ve vefat ediyor Allah Resulü onun evinden çıkarken ellerini sağına sonra böyle vurarak elhamdülillah illezi enkazahu minennari bunu ateşten kurtaran Allah'a hamdolsun diyor sevince bakın Çocuk gibi seviniyor. Neden? Basit bir hareket. Bir komşuluk hakkını koruma. Onun hatırını sormak için gitmeyi dini anlatma vesile olarak kullanmıştı. Ondan menfaatlenme değil. Bir işim düştüğünde işimi yaptırırım diye değil. Sen onun işini yapacaksın, işini yaptırmayacaksın. Onunla ilişkin senin menfaatine dönük olmamalıdır sen ona komşuluğunu göstereceksin bunları iyi kullanabilme de her ortamda dediğim gibi ananız babanız eşiniz çoluk çocuğunuz kardeşiniz akrabalarınız sağınızdaki solunuzdaki komşularla önce ilişkide siz neredesiniz so sonra ilişkilerimiz nasıl olmalı ve bu tek tip cetvel olmadığını da gördünüz değil mi Elinize bir kroki çizip karşılaştığınız insana şöyle davranın diyemezsiniz. Doğru mu? Onu tanıma. Komşuysa komşuyu tanıyacaksın. Öyle insan vardır ki sadece selam verme. O adamın gönlünü yumuşatabiliyor. Bunun için ölçü olarak aldığımız delilde Allahu Azze ve Celle İbn Abbas radıyallahu anhudan gelen bir rivayette diyor ki: "Laqiya ashabu Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem raculan ma'ahu ganimet." "Fekale es selam aleykum. Faqatiluhu ve ahaz ganimetahu. Feenzalallahu taala" وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى اِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا Allah Resulü'nün ashabı seriyeyle bir yere giderler. Birisine rastlarlar. Yanında koyun sürüsüyle, ganimeti olan, malı olan birisine rastlarlar. Hemen o selam verir. اَسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ diyor ki sahabeden bazıları başka bir rivayette müslümdeki rivayette bizim şerrimizden korunmak için selam verdi yani müslüman olduğunu göstermek istedi buna rağmen o elindeki mala tamay ederek onu öldürürler malını alırlar Allah Resulü'nün yanına geldiğinde bu ayet kerime iner bu ayet-i kerime iner Diyor ki ya eyöline amen o bir Ey iman edenlersiz Allah yolunda bir yere gittiniz de sefere gazaya meseleyi açıklığa kavuşturmadan sakına birisi size E aleyküm diye selam verdiğinde sen ona mümin demeyin diyemezsiniz. Hakikaten bizim şerrimizden korunma kastıyla da bunu dese sen mümin değilsin diyemezsin. Çünkü dünkü dersin tertibinde de gördüğünüz gibi Kedalika kuntum min kablu femennallahu aleykum siz de onlar gibiydiniz daha önce. Allah size hidayet duyurdu. Sen de onun gibiydin. Sen de öyleydin. Hakikaten dalalette olduğunu düşünsek bile. Allah sana lütfetti. Sana hidayet etti. Ben müminim diye sana yani selam veren birisine sakın sen mümin değilsin demeyin. Diyor. Şimdi şimdi Buradaki bahsi o geçen selamı herhalde mümin tevhido ehli olan insanlarla aramızdaki selam şeklinde mi düşünmemiz gerekir? Aramızdaki selam tipinde düşünürsek icabında bu gibi kelimeler caydırıcılık unsuru olarak kullanılabiliyor. Ama ortamında Abdullah ibn Muraffel sapantaşıyla av yapan birisini görüyor. Sakın bununla av yapma. Allah Resulü bununla avı yasaklamıştır. Bu sadece kafa patlatır, göz çıkarır diyor. Tekrar onun sapantaşıyla, sapanla av yaptığını görünce sana bir daha selam selam vermeyeceğim diyor. O insanlar bunu anlıyor muydu ne demek? Ne demek bir Müslümana selam vermemek? Peki zamanımızdaki birisine bir atından bir yanlışından, bir hatasından dolayı sana selam vermeyeceğim. Hatta bunu da demeden vermemeye başlamanı düşün. Ne derdesen sanki senin selamına ihtiyacım vardı der. Bu adam selamı, o ortam gibi anlamıyor ki. Sen o zaman bu selamı ona tebliğ vesilesi olarak kullanabilirsin. Çünkü selam hakkındaki gelen Genel ifadelere baktığınızda Abdullah ibn Amr'dan gelen rivayette anne raculan saala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Eyül i̇slamü hayrun İslam'da en hayırlı olan nedir ey Allah'ın Resulü dedi. Kal Tut emmuttaana Vatıqrau selamı, ala men garafte, ve men Tanıdık tanımadık. Herkesi yedirip içirmen ve selam vermendir diyor. Tanıdık tanımadık. Tanıdığı anladık, Müslüman olduğunu gördük. Bizimle aynı camiye gidiyor, namaz kılıyor. Bir çok müşterek ortamlarda bulunabiliyoruz. ...tanımadığın ne anlama geliyor? Hele... ...bir camiden çıkanı... ...belki... Bazı şeyleri bizim gibi düşünmüyor... ...bizim gibi yapmıyor... ...o adam oraya Allah için gidiyor... ...tanıdık, tanımadık... ...herkese tanıdığın, tanımadığın... ...herkese doyurup yedirmen... ...ve selam vermendir diyor... ...neden bu kullanılıyor. Bunu da zikrettikten sonra biraz daha dikkat çekiciliği elde ederiz. Yahudilerin bizde en çok haset ettiği şey selam ve fatihadan sonraki te'mindir. Amin'dir yani. Ayşe validemizden gelen rivayette Allah Resulü diyor ki: "Ma hasedetkum el yahudu ala şey'in" Ma hasadetkum alassalami ve't'amin. Yahudiler selam ve fatihanın sonundaki amin'de sizi haset ettikleri kadar başka bir şey de adetmemişlerdir diyor Neden selamda hasreten öncelikli? Selamda böyle bir haset mevzu bahisdir. Neden? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem selamı yaymamızı emretmiştir. Bera İbni Azip'ten geliyor diyor ki ana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi ifşa isselam. Allah Resulü bize selamı yaymamızı emretti diyor. Tanıdık tanımadık herkese selam vermiyor. Bence şimdi kime ne kadar selam verilirin öğretileceği üzerinde konuşulacağı zaman değil. Bu selamın bize dostluğu yasaklanan Yahudiye nasıl hastalığında ziyarete gidiyorsa bu selamın bize Müslüman olduğunu söyleyen kimseye nedenli bir iletişim unsuru olduğunu yakalamak gerekiyor. Ebu Hureyre'den gelen bir hadis-i şerifte de Allah Resulü diyor ki vellezi nefsi biyedi nefsim elinde olana yemin ederim ki la teduhulûnel cennete hatta tu'minû iman etmedikçe cennete giremezsiniz diyor ve la tu'minû hatta tahabdi ve birbirinizi sevmedikçe de iman edemezsiniz diyor. Birbirinizi sevmedikçe de iman edemezsiniz diyor. Awala adullukum ala şey'in idha fa'altumuhu tahabbatum afshu's-selama Yaptığınızda birbirinizi seveceğiniz bir amel söyleyeyim mi size? Aranızda selamı yayın yaptığınızda birbirinizi seveceğinizi yani sağlayacak bir amel söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın diyor. Bence sosyal ilişkilerimizi tespitten önce çünkü ilişki ikili ilişkiyi gündeme getirir. Karşılıklı ilişkidir. Bundan önce sen o ilişkiyi oluşturacak ortama ilk adım atan olmaz durumdasın. Bunu birçok yerde biz denedik. Vakfın binasının olduğu yerde, gittiğimiz yerde inanın kime selam verirseniz verin medyanın oluşturduğu Müslümanlardan uzak durma, onlara korkarak bakma gibi her şeyi rahatlıkla yıkan tek şey selamdır. Selam vererek yaklaştığınızda toparlanıyor. Selam verdikten sonra birkaç kere siz daha yaklaşmadan karşılıyor. O da selama hazırlanıyor. Ondan sonra nasılsınız diye sorduğunuzda sağ olun diyor o size sormaya başlıyor. Biraz daha ileriye gittiğinizde inanın ya hocam buyurmaz mısınız bir çay içelim bak bu ilişkidir bu ilişkidir ben bunu menfaatim için mi oluşturuyorum yoksa inancımı doğru inancı Allah'a kul olmayı anlatabilmek için mi kullanıyorum bence her zaman olmasa da yapılan şey Meşru ise inanın olduğu ortamı o meşrulaştırır. Doğrudur. Hakikaten o insanın öyle yaptığı şeyler vardır ki selamı hak etmiyor. Selamı hak etmeyen muellefetül kulub dediğimiz insanlara nasıl zekattan pay veririz? Herhalde onun İslam'a yani sevgisinin artması ilgisinin artması İslam'ın içtimai sosyal yanını sergilemek için selam ne demek akabinde nasılsınız bir ihtiyacınız var mı yani benim yapabileceğim bir şey var mı sizin için bu yaşlı birisi olur genç birisine birisine selam vererek onunla ilgilenme yaşlı birisine selam vererek ilgilenme çok farklıdır belki genç teşekkür ederim diye geçer Yaşlı sağ ol yavrum Allah razı olsun der. Ve senin de hatırını soran çok olsun der. Bir de üstelik dua eder. Belki o namaz da kılmayabilir. Sadece İslam'a düşman olmadığını bile düşünseniz. Müellefetül kulub olarak dahi kabul etseniz. O insanı şeytana doğru itmek değil. Sakın ha. Onu şeytana doğru iten hem de bir de Allah için buğz etme adı altındaki şirretliğinizi öyle kullanmayın Allah için buz etme yiğidin yapacağı iş yiğit bunu yaparsa yerinde yapar herkes bunu yapmaya kalkarsa anasına da buz ediyor bugün sohbette anlattığım gibi sabahleyin ve devam ederek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir selama geçtik birdenbire çünkü içtimai yaşantımızda selamın gündem oluşturması daha çok değil mi? Halbuki burada daha önce zikrediliyor tanıdık tanımadık herkese yedirin içirin ve selam verin diyor yedirme ve içirmeden de bahsediyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de ilk günlerinde tebliğ Kureyş'in eşrafına bazı insanlara yaymayı düşündüğünde Ahmed ibn Hanbel'in müsnedinde şöyle nakledilir Ali radıyallahu anh'e bir çebiç kesmesini emreder. Yani oğlaktan biraz bir büyük keçi. Ve Kureyş'in eşrafından bazı insanları çağırır yemek ikram eder. Ali diyor ki onların içinde öğleleri vardı ki diyor o çebici yalnız başına bitirirdi yerdi diyor ama hepsine yetti yemekten sonra Allah Resulü diyor cemaat şu tepenin arkasında bir düşman ordusu var bize yaklaşıyor desem ne dersiniz Muhammed Emin birisi doğru söylet diyor ve başlıyor Allah'ın azabından bahsetmeye müjdelerinden Bunları anlatmak için mi bizi çağırdın diyor. Şimdi şu yaşadığımız ortamda yemeğinizi salihler yesin, başkalarına yedirmeyin. Ayetin Allah aşkına kullanma zamanı mı? Bu daha distir. Yemeğini salihlere yedirmeye çalış. Ama salih olma namzet insanları da çekmek için kullanmanda ne beyis var? Bence hevamıza, düşüncemize, duygularımıza, karakter yapımıza uyanı hemen seçme değil. Bazen bizim yapımıza ters düşen nasları kullanma zorunda kalırız. Onun da yeri var. Bunun da yerinin olması gerekiyor. O zaman selam vererek başladığın, kurduğun bir ilişkide akabinde ne gelir? Hele bizim insanımız Yemek yedirmeye, misafir ağırlama alışkandır değil, alışıktır. Bize fevkalade bir iş gelme iyi bir şeydir. Ha, ama biz de kalede değil. Bu Avrupa ortamında böyle bir şey yapsanız gariptir değil mi? Ama biz bunu maalesef kendi aramızda da unutmaya başladık. Bunlar bizim fıtraten Veyahut örf olarak dinimizden Aldığımız değerlerdir Bunlar bir yemek yemektir. Sadece bir, iyi bir sözdür Selamdır Ama bu kalpte bir sevgi Oluşturuyor Ve bir yakınlığı peydahlıyor Bu devamlı yaklaştırıyor Ve burada Şu ifadeleri de bu tavrı iletişimi kurmak istediğiniz kişiye dönük. Bir sınıf takdir etmedik. Ama bu sınıf içerisinde yaşa yanı başını da bir mescit var. Oraya namaza giden yüzlerce insan var. Sokakta rastgele yakla dışı, yakla e, mı rahat ilişki kurabiliriz yoksa o insanlarla mı? Öyle bir topluma karşı da kullanmamız gereken değerler var. Önce şunu iyi bilmeliyiz. Biz bir cemaat değiliz ve cemaat de olmaya çalışmıyoruz. Bu cemaati fırkacılığın, hızıpçılığın, kurupçuluğun eş anlamı olarak kullandım. Maalesef yüzlerce fırka kendisine geçerlilik kazandırmak için fırkacılığı değil, cemaatçılığı kullanıyor. Bu kelimeyi kullanıyor. Hakikaten fırka olan bir taife, her ne kadar kendisini cemaat adıyla tesmih etse o cemaat olmaz eğer bir ayrımcılığa sebep oluyorsa o zaman ayrımcılığı toptan reddederseniz müşterek olan değeri beraberce paylaşmaya giderseniz siz ona her gün selam verdiğinizi düşünün o da size selam vermeye başlayacaktır değil mi? Ne kadar muannit, inatçı karşı birisi de olsa. Bunu birkaç kere sohbetlerde zikrettim. Mutlak rast gelmişsinizdir. Benim yaşadığım yerde, kasabada bir gazeteci var. Baba, amca hepsi solcudur. Ankara'da. Ben selam verdiğimde yüzü simsiyah kesilirdi. Göstermemek için, yüzünü göstermemek için de elinden geleni yapıyordu. ...ben inadına girdikçe selam veriyordum. Öyle bir konuma geldi ki... ...şimdi ben daha... E, ...dükkandan içeri girmeden... ...Va aleyküm selam hocam diyor. Hem de tebessümle. Aa, demek ki selam... ...aradaki buzları eritiyor. Ve oturup 5-10 dakika... ...yarım saat konuşabiliyoruz artık. <gülüyor> önce onunla konuşabilme ortamının hazırlanması gerekirdi onun herkesin değil ha, belki bir imamla görevliyle de konuşma ortamı oluşturmak gerekiyor belki ona selamın yanındaki onun için selam pek önemli değil selam verilme alır da çünkü edebi yönünü önemsemiştir o selamı ne gayeyle aldığını düşünmeden o selam der geçer gider belki aldığının bile farkında olmaz ama bir yemek onun işine yarayabilir değil mi gelin beraberce bir şey içelim yiyelim dediğinizde onları çekebilir cezbedebilir o zaman orada bunu kullanırız bunu farklı boyutlarıyla yaygınlaştırmak mümkündür önce biz şunu hissettirmeyeceğiz biz farklı bir cemaat, bir cemaat değiliz. Cemaat de olmaya çalışmıyoruz. Aynı değerleri paylaşıyoruz. Allah'a, O'nun kitabına inanıyoruz, Resulüne ve O'nun sünnetine inanıyoruz. Bunu yakalatmamız gerekiyor. Bence Kur'an'da sünnette geçen meseleleri hele hele mevzu bahis olması gerektiği yerden doğru olmasına rağmen fer'i bir meseleyi gündeme getirirseniz bunu, bunun şeytanın bir oyunu olduğunu anlayın. Yani bu toplumda öncelikli gündeme getirilmesi gereken yaratılış gayemiz olan kulluktur değil mi? İman ve tevhiddir. Bunları bırakıyorsunuz. Feri bir meselede hemen münakaşa ortamı oluşturuyorsunuz. Bilin ki bunu şeytan yapıyor. Sen ne kadar insanlarla iletişim kurmaya çalışıp onlarla konuşma ortamı hazırlamaya gayretliysen şeytan senden yüz kat daha gayretli. Ona tevhidi anlatamaman için elinden geleni yapıyor. Abu Bidat bu olmaz bu doğru değil mi ben sünneti anlatıyorum. Doğru senin dediklerin ama bu adama ilk anlatılması gereken şey bu değil ki bence bazen öyle oluyor ki doğrudan doğruya tevhidi anlatmaya kalktığınızda ne o, sen bana kafir mi diyorsun olmuyor mu bazen tevhidi meselelerde yani Kur'an'dan ayetleri getirdiğimizde bunlar Mekkeli müşrikler inmiştir Mekkeli, müş Mekkeli müşrikler için inmiştir sen bunları nasıl bana kullanıyorsun diyene hiç rastlamadınız mı çok var. O zaman o insana Allah'ın kitabını öncelikle okutmamız gerekir. O bizden duyacağı, belki bizim anlatmamızda yüzde 60 anlayacağı şeyi, yüzde 40 kendi gayretiyle anlasın, bizim ona anlattığımızdan daha faydalı olur. O zaman o insana biz Allah'ın kitabını okuma yönlendirmemiz gerekiyor. Doğru mu? Biz ona bir şeyler anlatırken dengeleyemediğimiz, tabi geneli kastetmiyorum ben, ekseriyeti kastediyorum ki ekseriyetle bizim düştüğümüz hata bu. Hemen kendisinin ona hakikati anlatması gerekirmiş gibi bir gayrete düşüyor. Ve hemen genel anlamda an ifadeyle gelen her kim bir münker görürse ona mani olsun. Bir münkerin önce münker olduğunu bilmek marufla münkeri ayırt edebildikten sonra sonra bunu emretmeyle alıkoymayı bilen birisi olması gerekiyor. Adamın bam teline oturur gibi değil tabi. Ve bence Allah'ın kitabını okuma sevk etme onlara daha hayırlı bir netice veriyor. Ben okuman bunu der mi? Katiyetle demez. Öncelikli olarak Allah'ın kitabını okuma teşvik etsek Yüzde seksen netice görürüz ama bizim anlatmamız akabinde öyle sözler geliyor ki bazen sen ayet de söylesen ben senden kabul etmem. Bunu çok duyduk değil mi? Biz o ayetin kabulüne mani olmuş oluyoruz. Üslubumuzun yanlışlığı sebebiyle. O insanla iletişim kurmanın üslubunu yakalayamadığımızdan dolayı. Bence o insanları önce Allah'ın kitabına yönlendirin. Anlattıklarınız kendi öğrendiklerine ters düşünce o bizim de Kur'an'a ters sözler ettiğimizi zannediyor. Doğru değil mi? Sadece bizim anlattıklarımız onun önceden öğrendiklerine ters. Ama o bunu bizim Kur'an'a ters olduğumuz şeklinde yorumluyor. İlk duyduğu şey hiç duymadığı şey o zaman bizim bu ortamda genel olarak yapmamız gerekenler insanları Allah'ın kitabını okuma teşvik etmektir. Oku Allah'ın kitabını. Bununla da dikkat edilmesi gereken burada bilmiyorum bu tehlike buralarda da belki olabilir ama sadece Kur'an okuma teşvik etme mealcilik mantığıyla büyük arızalar çıkarır Türkiye'de. Burada biz o insana Allah bizden ne istiyor? Bu isteklerine bak. Çok yerde görecek eğer bazı tercimelerde böyle şok niteliğindeki ifadeleriyle aktarılmış olsa mesela Mekkeliler Allah'tan gayrı putlar edindiler diyeceğine Allah'tan gayrı ilahlar edindiler, evriyalar edindiler dese aynen Kur'an'daki geçtiği gibi daha vurucu olacaktır bu. Ve inanın birçok insanın uyanmasını sağlayacaktır. O zaman biz şirk ehline düşmanlık, onların şirkinden uzak durma, bidat ehlinden uzak durma gibi meseleleri konuşacağımıza önce nasıl onlarla iletişim kurar bunları anlatabiliriz. Eğer hakikaten bir vela, volbera, dostluk ve düşmanlık mevzubayı ise en azından bu onlara ulaştırıldıktan sonra olmalı değil mi? Bence bu vakit pek kısa bir zaman değil. Çünkü sen ne kadar da hakkı anladın bir düşün. Hakkı reddetmek için ne kadar çırpındın bir düşün. Biz de onlar gibiydik demeliyiz. Allah bize lütfetti. O zaman bizim onlara hakkı ulaştırmamızda sadece yapmamız gereken şey yoğunlaşmalı. Onların anlaması hidayetini sağlamak değildir. Kimin hidayete daha layık olduğunu Allah en iyi bilendir. Onun anlamasına çalışabiliriz, gayret sarf ederiz. Ama onun kabulünde bizim hiçbir tesirimiz yoktur. Bu bir uzağı değil, kendi çocuklarımız içinde aynen geçerli olan ölçülerdir bunlar. O zaman İslam dairesi içerisinde herkesi düşündüğümüzde herkesi ferden grup halinde noktalar halinde işaretleyin. Her halde yaşadığımız toplumda insanların genel anlamda Allah'a kulluk bazı cemaatlerde has anlamda da olsa onların da genel anlamı içerisinde telakki edilmesi gerekir bazen. Bazen bunları farklı görebilirsiniz. O farklılıkları hissettirin onlara. Hele bunlar doğru farklılıklar ise bunu hissettirmeniz çok çok hayırlı olur. Çünkü Kur'an'a uyan bir şeyi birçok hatası olan insanda gördüğünüzde o Kur'an'a uygun olanı tasvip ettiğinizde hatasını düzeltme fırsatı yakalıyorsunuz. Senin en azından bir hataya sebep, birisini itme niyetinde değil. Doğruları da kabul edip yanlış olarak düşündüklerimizin de düzeltilmesinde gayretli olduğunuzu sergileriz, olduğumuzu sergileriz. O zaman bu dairenin içerisinde o insanların kalmasını sağlamaya çalışmaktır. Dairenin dışına atmak değildir. O dairenin içinde kalmalarını sağlamak. O zaman insanlar hataları kadar Kur'an'a uzaktırlar. Doğruları kadar yakındırlar. İnsanların dine uzaklığını gruplarının adıyla tespit değil, hatalarıyla kendilerinin tespitini sağlama ve onlara yardımcı olma, onlara bunu hissettirmedir. Buna da vereceğimiz bir örnekte bir kitap fuarında akademik ve objektif, objektif yayınları diye şiaların kitaplarını bastıran bir yayın vardı iki tane. Oraya gittim baktım sarıklı cübbeli birisi Mahmut Hoca'nın cemaatinden orada birisiyle münakaşa ediyor. Beni görünce hocam da geldi dedi. Çünkü o an biliyorlar ki şialara karşı en amansız üslubu kullanan benim. Halbuki yolda gördüklerinde selam vermiyorlar bakın ha bak hocam da geldi dedi soralım Allah Allah dedim birdenbire hoca olduk selam verilmezken hayır olaydım hocam dedi arkadaşta bir meselemiz var dedi bunlar 12 imamın hükümlerinin yani Allah'ın hükmü gibi oldu 12 imamı masum sayıyorlar bu küfür değil mi hocam dedi vallahi dedim Sahan neşriyatın yayınladığı bir kitaptaydım. Bu Risale-i Halidiye diye bir kitap var. Orada bütün velilerin masum olduğunu iddia ediyorlar dedim. Bunlar yine 12 tanesinin masum olduğunu söylüyor dedim. Yani şimdi dedim buna Şia deyip ben iteyim. Sana seni Sünni diye kucaklayayım mı dedim. Halbuki bu meseledeki sorun sizin de sizin sorunuz olarak daha büyük. Bunlar 12 imamı ı Masum kabul ediyor. Siz bütün velileri kabul ediyorsunuz. Hatta birçok velinin nebilerden de üstün olduğunu söylüyorsunuz. A kitap buradaydı. İnsanların İslam'a yakınlığını, uzaklığını gruplarının adıyla değil. Kur'an'daki ona, Kur'an'daki tespit edilen hataya göre ne kadar hatalıysa o kadar uzak. Ne kadar doğrusu varsa o kadar yakın. O zaman insanları nasıl biz kendimizin e, belli bir isimle tesmih edilmesini istiyorsak başkalarını da arzalarıyla analım. Bu falan cemaatten diye değil bunlar Allah'tan gayrı ilahlar edinmede sorunları var. Bu vurucu bir ifadedir. O bunu uyandıracaktır. Veyahut buna gelmeden ki zaman ister az önce dediğim gibi Kur'an okuma yönlendirmedir. İnanın bu sorunu yaşadığımız insanların %90'ı mealciler hariç Kur'an okumayan taifedir. Ve Kur'an okumadan hocalarının aktardıklarının doğru olduğunu söylüyorlar inan sadece kendi dillerine asgari hatayla aktarılmış bir meali okusun billahi bunlar hocalarıyla bir gün eyleşmezler çünkü üzerine gide giden o derse doğru der yıkılmalı o derse doğru dermantı yıkılmalı o zaman biz şuna da dikkat çekmemiz gerekiyor ilim ehline ne kadar muhtaç isek İlim ehlinin şerrinden de Allah'a o kadar sığınmamız gerekir. İlim ehline dini öğrenmede ne kadar muhtaç isek ve ilim ehlinin şerrinden de o kadar Allah'a sığınmamız gerekir. Ha? Şer olur mu ilim? Efendim? Yani ee, Allah'ın indirdiği kitapları tahrif eden kimler? Allah'ın haramını helal helalını haram eden kim? İlim ehli. İnsanları bölük bölük gruplara ayıran kim? İlim ehli. Onun içindir ki Yahudiler nebileri ve ilim ehlini öldürerek sapıttı, Hristiyanlar nebileri ve ilim ehlini ilah edinerek sapıttılar. Yani ifrat ve tefritte tifrit, döndüler. İlim ehline ne kadar ihtiyaç varsa, faziletleri ne kadar bizim için mevzubahitse, ilim ehlinden de o kadar şerrinden sağlanır. İnsan kendi nefsinin şerrinden de Allahsın sınır. İnsanın kendisi için şerri olur mu? Olur. İlim ehlininde. Bina Binaenaleyh, biz tezatların ahengi dediğimiz uyumluluğu oturtmamız gerekiyor. Yani, yani bize doğru olarak aktarılan şeylerin o kişinin güvenilirliğini malzeme olarak kullanarak bunun dediği doğrudur diyemezsiniz. Bir kişiye dediği doğruduru ne zaman denilir? Bize aktardığı bir habere binaen bu adam doğru sözlüdür yalan söylemez. Ama yanılmaz demiyoruz değil mi? Birisinin güvenilirliği getirdiği haberi kabul edip etmeme de mevzu orada hata eder ama yalan söylemesi oturtmamız gerekiyor